Neticesinde arkadaşlar şöyle teknolojiyi değerlendirin, bunun şimdi daha küçüğü daha iyisi yapılmış öyle değerlendir. Ya yani kadında öev versiyonu var bunun. <gülüyor> Kesinlikle kadınların mesela yüz tanıma sistemleri daha iyi gelişmiştir. Çocuk ağlam ağlıyor, konuşamıyor, hiçbir şey söylemiyor. Er kadın onu görsün anlasın diye. Tabi bu normalde kocası ne hata yaparsa yapsın yakalasın diye yapılmamış ama öyle bir mis yuzu da var maalesef.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 Öbür kısım canım istedi yaptım, canım istedi benim canım böyle istedi oldu. Onu herkes yapıyor zaten. Herkes zaten tüm hayvanlar aleminden bahsediyor. Ama burada insan dediğimizde insan beyin dediğimizde işte frontal bu. Evet, frontal lob ne zaman gelişiyor? Güzel sorulardan biri de bu. Frontal lob ne zaman gelişiyor biliyor musunuz? Ergenlik çağında. O vakte kadar anne babanınki kullanılıyor. O yüzden çocuklar anne baba olmadı mı her şeyi yapar. Annesi babası oradaysa yok ben çikolata almayayım der.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 Son deney, en önemli deney bu. İnsana ben niye bu kadar çok güveniyorum? Binlerce insan gördüm, beyinleri nasıl çalışıyor. Bazılarına yardımcı olduk, bazılarını öğrendik. En nihayetinde bugünlere kadar geldi bu iş. Neden biliyor musunuz? Çünkü benim bu işle ilgili başka bir yollara arayışım hep sürdü. Bu hayvanlar öğretti bana bunu. Bu bizim depresyon deneyimiz. Bu hayvanlar burada yüzüyor, 15 dakika yüzüyor. Ondan sonra benim fani hayatım bu kadarmış, bu deli manyak beni şey yapmadı, burada bıraktı. Ben diyor, demek ki bu kadar.